1 Mayıs. Ekonomist bu çok eski gazeteyi belirleyen kaba gerçekçilik içinde kaygılanıyor. Serbest piyasa tehlikede. Fed'in hazine bonusu alımları açığını finanse etmek için para basmalı veya hazırlanıyor. Merkez bankası şirketlere ve tüketicilere kredi akışına destek programları açıkladı. Fed sadece mali sisteme değil reel ekonomiye de borç veren nihai kurum gibi hareket ediyor. Amerika'nın Ulusal Ekonomi Konseyi direktörüler Larry Kudlow, Trump yönetiminin aldığı mali teşvik kararlarını daha 10 yıl öncesindeki Wall Street kurtarmalarıyla karşılaştırarak bunu Birleşik Devletler tarihindeki en büyük yardım programı olarak adlandırıyor. Amerika'da vatandaşlara 1200 dolarlık çek verilecek. Üstünde Trump'ın imzasıyla. Kibirin tepe noktası. Ekonomist şöyle devam ediyor. Savaş yaşanmamış olsa Avrupa'da 50'li yıllarla 70'li yıllar arasında elektrikten ulaştırmaya tüm hizmetlerin, bürokratların denetiminde olduğu model hayal edilemezdi. Bu modelde devlet neredeyse her şeyi denetlerken vatandaşlar hem savaş alanında hem de evde müthiş fedakarlıklar yapıyordu. Felaketler, savaşlar, pandemiler, devlet aygıtının güçlenmesini kolaylaştırır diyen ekonomist, Devletin özellikle zengin okurlarına vergiler getirmesinden korkuyor. Hükümetin işletmeleri, istihdamı ve çalışanların gelirlerini korumasını öngören yeni fikir güçlenebilir. Gitgide artan sayıda ülke, ilaçtan tuvalet kağıdına varana kadar sağlık malzemelerinin üretiminde kendine yeterli olmaya çalışacak. Bu da küreselleşmede yeni bir gerileme ortaya çıkaracak. Devletin rolü kesin biçimde değişebilir. Oyunun kuralları yıllar boyunca bir önde değişti. Ama şimdi ufukta radikal bir değişim kendini belli ediyor. Ekonomistin talebe verilen destek ve sağlık gibi sektörlere yapılan kamu müdahaleleriyle ortaya çıkmakta olduğunu düşündüğü devlet sosyalizmi küresel neoliberalizmin bu güvenilir dergisini ürkütüyor. Anlaşılabilir. Ancak devlet müdahaleciliği tek başına durumu kurtarabilir mi? Bitap halde. Mesafelenmiş, hareket etmekten çekinen kolektif bedene enerjisini geri kazandırmaya yeter mi? Bana öyle görünmüyor. Paranın gücü silikleşti. Fazla uzun süren teknofinansal ivme, fazla uzun süren prekarite insan türünün zihin enerjilerinin tükenişini hazırladı. Şimdi dünya sürekli bir zayıflık içine girmiş gözüküyor. Baudrillard 1976'da sermayenin yasalarından sadece ölümün kaçabileceğini sezmişti. Sınırsız genişleyen sahneden uzunca bir süre kaldırılan ölüm şimdi ufukta belirmekte. Dijital ve neoliberal çağda finansın soyutluğu toplumu mat etti. Sonra yayılan bir maddenin somutluğu olan bio, info, psikovirüs sermayenin soyutluğunu mat etti. Şimdi yeni bir oyun başlıyor. Bergman'ın filmindeki Haçlı Seferinden Dönen Şövalye Antonius blokun Fırtınalı bir denizin kumsalında kendisini bekleyen ölümle karşılaşması gibi. Kuzey ülkelerinde veba ve umutsuzluk ortalığı kasıp kavururken Antonius ölüme meydan okuyarak onu satranca davet eder ve ölüm de ertelemeye razı olur. Böylelikle yüzyılımızın ofukunda yok oluşun renkleri belirirken bir satranç oyunu başlayabilir. Ona Samuel Beckett'in bir oyununun Nag ile Neil'in çöp bidonunda oldukları, Kör Hammen ise Yürüyemediği oyunun, oyunun sonu end game adını vereceğiz. Bu yeni oyunu kazanmak için bana göre iki ya da belki üç çok basit hamle gerekecek. Kollektif olarak üretilen zenginliğin yeniden dağıtılması, herkesin tutumlu bir hayat sürmesine yetecek kadar gelirin güvence altına alınması, özel mülkiyetin kaldırılması, her şeyin araştırma, eğitim, sağlık ve kamu taşımacılığına yatırılması. Basit değil mi? Lakin bizim demek istediğim insan türünün bunu yapmaya muktedir olduğunu sanmıyorum. Basitçe insan türü durumun gerektirdiği düzeyde değil. Elden gelebilecek pek bir şey yok. Blade Runner'daki yaratık presin dediği gibi biz aptalız, öleceğiz. Bunu bir dram haline getirmeye gerek yok. Biyovirüs gözle görünmeyen maddenin tekno sermayenin döngüsünde bir anda ortaya çıkıvermesi. Ne protesto çığlıkları ne banka vitrinlerine fırlatılan Molotov kokteylleri Yunan vatandaşlarının çoğunluğunun oy verdiği toplumsal hayata finansal saldırıyı durdurmayı başaramadı. Ne de bu zenginliğin çılgınca bir gidiş içinde küçücük bir azınlığın elinde toplanmasının yarattığı çok büyük tehlikenin farkına varan iktisatçı ve gazetecilerin akılcı görüşleri bir işe yaradı. Şimdi... Bio virüs intikam alıyor ama onu yönetmenin, onu kamu yararına çevirmenin bir yolu yok. Dolayısıyla infovirüse dönüşüp infosfere geçerek zihni korku, kuşku ve mesafeyle ağzına kadar dolduruyor. Psikovirüs olarak fobik olmaya eğilimi taşıyan bir üst deri patolojisi olarak, erotik arzunun felce uğraması olarak ve böylelikle genelleşmiş bir depresyon olarak ve nihayet pasif-agresif psikoz olarak kalıcı hal alıp, günlük hayatta ve ekseni şaşmış yo dinamikte kendini gösterme riskini taşıyor. Salgının bu bio-info-psiko-çevirme, finansal müdahale araçlarını etkisiz hale getirdi ve siyasal iradeyi bir sağlık programının askeri olarak icrasına indirgedi. Psiko Çöküntü Günlükleri Aa! Franco Bifo Berardi Çeviren ve okuyan Serhan Ada